bu kademesinde Allah Resulü'nden şöyle bir hatırayı arz edeyim de mavzuları öyle geçeyim. Bakınız muhtemem <gülüyor> Mescidi saadete Allah Resulü'nün mescidine Hazreti Ömer erken gelmiş. Vaktinden evvel. Muhtad olan saatinde değil. Hazreti Ebubekir'de gelivermiş. Ya Ömer kardeşim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 Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir de ilaveten diyor ki ''Ya Ömer, vallahi benim de öyle.'' Peygamberi Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri onların hafif sesle konuştuğunu duyunca bu böyle yakındı ya Mescid-i dışarıya çıkıyor, selam veriyor, hal hatırı soruyor durumu anlayınca gelin bakayım beraber Halil İbni Zeyd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 Kapıyı çaldılar. Evden hatunu Eba Eyyub Hurma Bahçesi'nde Ya Resulallah diye. Bahçesi Medine'nin hemen yakın kenarında Peygamber Efendimiz yürümeyi severdi. Evet her zaman deveye binmeyi istemez. Medine-i uzak mahallatına bir yetimi bir dul kadın ziyaret eder, bir hasta bir adesinde bulunur gibi. Rabbim bizi sevgisinden, yolundan, nurundan, sünnetinden mahrum etme diye dua ediyoruz. Yürüyerek gittiler, bahçenin duvarının kenarına gelince Ebu Eyyub'a sallatına selam verdiler. Koşarak geldi, buyurun ya Resulallah, buyurun ya Resulallah. başımın tacı, gönlümün miracı, vücudumda ruhum, heşeyim, Rasulü zişanım. Ben Rabbimde öyle istediğim, Cenab-ı lütfetti, buyurun ya Rasulallah, buyurun kalın dedi bir hurmanın gölgesine bir şeyler serdi, oturdu Ya Allah benim ahdim vardı, eğer Nebi Zişan'ın bahçemi teşrif ederse bir kuzu keyim dedim Müsaade eder misiniz size bir kuzu kesip büryan edeceğim? Peki ya ebay, peki ya bay Tamam Efendim sohbet ederlerken kuzu kes, aşı yaktı, sohbeti serdi, sohbeti ekmek var, kuru var, tamur yeşme var, ve kızartılmış et var. O kadar Peygamber İlşan efendimiz biraz ek üzerine biraz et koydu. Şunu kızım Fatıma'ya gönderiverin. Herhalde son yedi Altı yüz, altı bir. <gülüyor> Herhalde son yediği hatırladığım altı gün evveldi.